Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Alleme bil kalem Alleme linsane lem ya'lem Ve sallallahu ala rasulihi Seyyidina Muhammedin ve sellem Ve ba'd Fıkıh tarifini Tarihini anlatmıştık Kaddimeyi Bir hülasa edelim Muhtara başlayalım demiştik Ve ba'd Buraya gelmiştik Kable ve ba'denin ve onun gibi olanların dört hali vardı biliyorsunuz. Muza'fın ileyhi mahzuf olur ve menvi olursa kabul ve ba'd maddeleri damma üzere mebni oluyordu. Lillahil emru min kablu ve min ba'du da olduğu gibi yani Lillahil emru min kablil galebedir onun aslı. E, mahzuf olunca muza'fın ileyhi Menn menvi olursa damme üzere mebni olur. Burada da wa ba'du damme üzere mebni. Yani bundan sonra bu mukaddimeden sonra Fakat razibe eliye men vacbe cevabu alayya an ejma' lehu muhtasaran fi'l fıkhi ala madhabil imam abi hanife'n nu'man radiyallahu anhu erda. Şimdi kendilerine cevap vermem gereken, icabet etmem gereken ee, bir grup öğrenci veya işte ehli ilimden bir halka, onlar ragibe ileyye bir mana talebe, benden talep ettiler. Ee, neyi talep ediyorlar? En acıma lehu yani o kişi yani o kişi benden yani cevap vermem gereken kişi benden istedi neyi? Beye şeyin yani en acıma lehu muhtasaran fil fıkhi ''Ala mezhebi İmamil Ağzam Ebi Hanifeten Numâni radıyallahu anh'' Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebine göre bir muhtasar oluşturmayı benden istedi o kişi. Peki muhtasar, metin, fıkhın bütün bablarını özet olarak ana hatlarıyla alan esere diyoruz. Böyle bir çalışma yapmamı benden talep etti muhtasaran fi'l fıkhi muhtasaran fihi ala mezhebi fihi fi ayi şey'in fi'l muhtasar değil mi zamir oraya gidiyor yani o muhtasarı neyle sınırlandırmamı istedi ala mezhebi mezhebimen mezhebi abi hanife ee, Ebu hanifenin mezhebine ile onu e, da sınırlandırmamı onunla sınırlanan onun mezhebiyle sınırlanan Muhtasar bir metin talep etti. Mu'temeden fihi ala fetvâhu ve o muhtasar da onun fetvasına e, dayanacak, onu esas alacak. Fe lehu limen fe lehu yani o men vecebe cevabuhu aleyye oraya gidiyor zamir fe lehu yani limen vecebe cevabuhu aleyye haze'l muhtasar كَمَا تَلَبَهُ وَتَوَخَّاهُ Tevakkâhu, yani amaçladığı, kastettiği gibi, talep ettiği gibi o muhtasarı ben yazdım, telif ettim. O özet, Ebu Hanife'nin fetvalarını alan bir metin telif etmeyi kendisinden talep etmişti. Ben de o talebi karşıladım. وَسَمَّيْتُهُ الْمُخْتَارَ لِلْفَتْفَى لِأَنَّهُ اختاره اكثر الفقهاء وارتضاه و انا buna el muhta lil fetva dedim neden böyle dedim çünkü fuqaha'nın çoğu bunu ihtiyar etti ve bundan razı oldu wa lamma hafizahu jama'atun min al fuqaha'i wa estehara wa sha'a zikruhu bainahum wa intashar talab minni ba'd avladi bani ahin mujabai armuzahu rumuzen yu'rafu biha mezahibu bekiyetil fukaha ve lemma hafizahu yani fukahadan bir cemaat bir topluluk onu ezberleyince yayılınca şöhret bulunca her tarafta beynahum beynel fukahai beynemen beynel fukahai ve şa'a zikruhu zikru ey şeyin zikrul muhtasarı değil mi? ve şa'a zikrul muhtasari beynemen beynel بين fukahai fukaha arasında bunun adı yayılınca ve enteşara intişar edince her tarafta peki ve lemma hafızahu lemmanın cevabı nedir? talebe minni lemmanın cevabı talebe minni bazı evladi beni ehinnü cebai en armuzahu en armizahu kilahuma yajuz urumuzen e, yu'rafu biha bi ayi şeyin bir rumuzi peki bu durumda e, dostlarımın evlatları bir kısmı onlar benden bu metne bu muhtasara bir takım remizler işaretler harfler koymamı istediler talep ettiler yu'rafu biha o zamir nereye gidiyor biha bi şeyin e bir rumuzi o rumuzlarla yu'rafu da rumuzun sıfatı en armuzu rumuzen yu'rafu biha o remizlerle anlaşılacak bilinecek mezahibu baqiyyetil fukaha. yani diğer fakihlerin mezhepleri görüşleri bilinecek yani bir anlamda görüşler arasında mukayese de yapıyor, mukarene yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Oraya z harfini koyunca diyor ki İmam Zufer Ebu Hanife'nin bu görüşüne muhaliftir. Yani oraya z'yi koyduysa onda ne anlıyoruz? İmam Zufer. İmam Zufer bu konuda Ebu Hanife'nin görüşüne muhalif. Bu metne hep Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh görüşlerinden oluşturmuş. Onun fetvalarından almıştı. Oraya metne harf koyuyor, remizleri koyuyor. Onlarla diyor ki falan falan Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh burada muhaliftir. Peki e, bunu bunun neden yaptım? En armuzahu rumuzen yu'rafu biha li tekthura faydatu. Yani bunu remizleri koydum öyle istemişlerdi ama bununla ne olacak? Li tek sura faide tuhu yani faydası artması için yani bu er müzeye de lam mutarlık olabilir bu fiile veya talebe minni benden bu dostlarımın evlatları istediler ni için li <gülüyor> tek sura faide tuhu. Bu muhtasarın faydası çoğalsın. وَتَعُمَّ <gülüyor> tuhu. Yani yine bereketi, katkısı umumi olsun diye istemişlerdi veya umumi olsun diye daha faydası kapsayıcı olsun diye bu remizleri koydum. Peki benden böyle bir talepte bulununca bu öğrenciler فَأَجَبْتُهُ اِلَى talebihi ben onun talebine icabet ettim. Tabi bağduyu alırsak o zaman müfret alacağız. Yani dostlarımın evlatlarından bir tanesi benden istedi. Feceftuhu ila talebihi. Ben de onun talebine o bazı yani birisi istedi. Onun talebine ben de karşılık verdim, icabet ettim. Ve badartu ila tahsili buğyetihi ba'da en istaantu billahi ve aleyhi. وَاسْتَخَرْتُهُ وَفَوَّضْتُ اَمْرِي اِلَيْهِ Efendim, hemen بَادَرْتُ اِلَى تَحْسِيلِ بُغْيَةِ بُغْيَةِ مَا يُبْتَغَى Yani bir istenilen o şey, talep. Hemen بَادَرْتُ ile تَحْسِيلِ بُغْيَةِهِ Onun talebini karşılamaya koyuldum. Neden sonra, yani bu dostunun, evlatlarından birisinin talebi, öğrencilerinin isteği, böyle bir metin telif etmesi böyle bir talebi aldıktan aldı hemen bu metni yazmaya niyet etti ama neden sonra ba'deen isteantu billah Allah Teala'dan yardım talep ettikten o tevekkeltu ona tevekkül ettikten ve istahartu yani talebe minhul hayr demek ha şimdi talep anlamı var sıfal babında tuhu Yani Allah Teala'dan hayrı, bereketi talep ederek وَفَوَّضْتُ emri اِلَيْهِ Yani bizde bir şey yok. Biz aciz kullarız. Bütün bu himmetimi, gayretimi topladıktan sonra sana havale ediyorum. Bu kitabın senin rızana uygun olma noktasındaki ''Durumunu ya Rabbi.'' Dedim, ''Ve cealtu likulli ismim min esmâil fukahâî harfan yedullu aleyhi min hurufil hicâ.'' Sonra, fukaha isimlerinden her bir isme e, delalet edecek hece harflerinden birisini belirledim diyor. Tamam, hece harflerinden birisini belirledim. ''Yedullu aleyhi alâmen.'' ala ismim min asma'il fuqaha'i heca e, e, harflerinden birisini koydum. Ne yaptı? Vahiye vahiye yani hurufu hicadi mi? Vahiye o hurufu hicada nedir? Li Ebi Yusufa Ebu Yusufa ne koyuyor? Sin koyuyor. li Muhammedin mim. İmam Muhammed için mim varsa ne anlıyorsunuz? İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh Ebu Hanife'nin Bu görüşüne muhaliftir Ve lehumâ Sin ve mim koyuyor Ve lehumâ velimen Ebu Yusuf İmam Muhammed İkisi o konuda Ebu Hanife'nin Rahmetullahi Aleyh Görüşüne muhalifse Sin ve mim koyuyor Ali li zufer İmam Züfer için işte e, Z harfini koyuyor Ve li şafi'i İmam Şafii için de Fa harfini koydum diyor. Fa var sen ne anlıyorsunuz orada? İmam Şafii, Ebu Hanife muhalif. Peki, asa Allah Subhanahu wa Taala, an yuflfcnil itmamhi, l itmam şeyin, l muhtasar. Allah Azza ve Jalla'dan bu metni, bu muhtasarı ikmal noktasında beni muvaffak kılmasını Cenab-ı Hak'tan talep ediyorum. Ee, yine e, Es-e-lul-lâhe en yehtime li en yehtime khateme, etemme yani e, yutimme en yehtime li bis sa'adeti inde ihtitamihi inde ihtitam, itmam yani. Bunu itmam ettiğimde beni sa'adet üzerine e, i̇timam etmesini o bitirdiğimde saadet halinde olmamı e, O noktada beni muvaffak etmesini de cenab Hak'tan, Hak'tan niyaz ediyorum Neden allah Teala'dan niyaz ediyor? Cümleyi ta'liliyye değil mi? İnnehu cümlesi nedir? Cümletun ta'liliyetun mesukatun ma sabak diyoruz İnnehu veliyyu zâlik yani bu noktada yardımcı Allah Azza ve Celle'dir bu hususta. Vel kadiru cenab-ı hak buna kadirdir. Ve huve ve yani ve huve hasbi ve ni'mal vekil dedi. Şimdi Kitabut Tahara. Kitap aslında meseleleri toplayan bölüme kitap diyoruz. Kitap. Peki fıkı bu şekilde tertip eden Ebu Hanife'dir rahmetullahi aleyh. Fıkıh yoktu, hadis vardı, ayet-i kerimeler vardı. Ebu Hanife'nin fıkıh enstitüsü var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkıh enstitüsündeki talebelerine imla ediyor. Şu meseleyi şuraya koyun, bunu buraya koyun diyor. E, önce kitab taharetten başlıyor. Aslında nereden başlıyor? Namazdan başlıyor. Yani rasul i̇slam ve amûduhu's-salâh ve buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. "Es-salâtü imâdud Namazla başlıyor ama taharet namazın şartı. Namazın şartı olduğundan dolayı e, tahareti öne aldı. Kitap o konudaki yani taharetle alakalı bütün meseleleri, konuları toplayan başlıklara e, kitap diyoruz. Kitab-u-tahâre, kitab sala Önce ibadetleri alacak kitap. Sonra muamelat o şekilde devam edecek. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh neden önce ibadetleri aldı? E, önce namazı aldı. Çünkü namaz en önemli ibadet. Cenab-ı Hak onu imanla birlikte zikrediyor. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْب۪ي وَيُقِيمُونَ salate <الصلاة> Yani namazı imana atfediyor değil mi? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ İşte namaz bu kadar mühim olduğundan dolayı allah Teala başka bir ibadeti değil, imana namazı atfediyor. E, namazı aldı, o ibadetleri koydu sonrasında. Neden? Çünkü وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dünyaya insan ibadet için geldi. En sonda ne var? feraiz var. Yani miras taksimi. Neden feraiz var? Artık insan ölmüştür. Malla, dünya ile tasarruf, durumu yoktur. Ölümden sonraki halini, öldükten sonraki halini kitabın en sonuna koydu. Yani bu şekilde tasnif Ebu Hanife kitap alıp yazmadı ama öğrencilerine bu şekilde tertip edin dedi. Sonraki bütün alimler de onun bu tertibini esas aldılar. Peki şimdi kitab tahara taharet kelime anlamı itibariyle ne demek? En-nazafe. Değil mi? Burada da diyor. Ee, yani en-nazafe. Lugatta ne demektir? Nazafet demektir. Peki yazın bu dediklerimi. En-nazafe. Efendim ıstılahta ne demektir yani? Isılahta ne demektir? Hani tamam lügatta nezafet demektir. Peki ıssılahta ise Enne zâfetu an hadesin ev hâbesin Tamam. Yani taharet sözlükte nezafet demek. Peki şeriat dilinde ıssılahta ise tanımı nedir? Enne zâfetu an hadesin ev hâbesin Peki en nazafetu an hadesin, aukabesin. Hades insan organlarındaki e, tahareti izale eden manevi pisliğe hades diyoruz. İnsan bedeni ya da organındaki tahareti gideren yok eden o vasıflara hades diyoruz. Hades küçüğü var, büyüğü var. Peki efendim abdestsizlik hali yani bir Taharet bundan temizlenmektir. Hades'ten yani sizin organlarınızda temizliği gideren o manevi pislikten temizlenmek. İşte abdest alıyorsunuz veya gusül abdesti alıyorsunuz. İkincisi ise en nazafetu an hadesin ev habes. Habes ne? O da şeriatın necis kabul ettiği şeyleri temizleme. Habes. Yani kan gibi, idrar gibi Dışkı gibi bunlar şeriatın pis, necis kabul ettiği şeyler. O halde taharetin şeriat dilinde, fıkıh dilindeki tanımı En nadâfetu an hadesin ev habesin diyoruz. Peki yani şeriatta, İslam'da taharetin yerine, önemine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde geçen derste de bahsetmiştik. Medine Mineverede tuvalet yok, bilmiyorlar. Nereye gidiyorlardı? Gargat, oraya gidiyorlardı. Orada çukur yer. Şimdi orada ne var? Cennetül Bakî mezarlığı var. Orası Medine'nin umumi helası, umum tuvaletiydi. Oraya giderlerdi. Yani tuvaletin ne olduğunu, nasıl olduğunu onlara kim gösteriyor? Efendimiz öğretiyor. Yani öyle bir medeniyet ki heladan kabre kadar sizin hayatınızın bütün esaslarını tayin ediyor. Selman-ı Farisi ile alay ediyor birisi Müslim rivayeti. Evet diyor. Hattal khiraa. E. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helada nasıl oturulacak, nasıl taharet alınacak onu bile öğretti bize diyor. Onu ya yani adam diyor ki peygamber bununla uğraşır mı? Allah Resul onunla uğraşmasa insanlık temizliğin ne olduğunu kimden öğrenecekti Marx'a annesi mektup yazıyor diyor ki evladım ayda bir de olsa ıslak bezle bedenini sil diyor adamlar yıkanma diye bir şey bilmiyorlar da annesi oğluna yazmış olduğu mektupta ayda bir de olsa ıslak bezle bedenini sil işte dünyaya temizliği tahareti öğreten Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde yani bizim fıkhımız da taharetle başlıyor, temizlikle başlıyor. E, temizlik yani hem bedeni temizleyeceksin, hem kalbi temizleyeceksin, ruhu temizleyeceksin. O halde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. Şimdi onunla alakalı açın e, celaleinlerinizi. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim celaleinler elinizde. Bu Nereye giderseniz bu çantanızda olacak kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i hatmederken bundan hatmedeceksiniz. Ha, okurken bir kelime oldu. Bakacaksınız hemen bu yanınızda. Bunu hiç kaybetmeyeceksiniz. Onun için bu söylediğim okuduğumuz ayet-i kerimeleri orada işaret ediyorsunuz. Hatmi Kur'an ederken hep onlar gelecek. Kenarına notları düşün. Ee, bu ayet şu konuyla alakalı diye. Şimdi Maide suresinin 6. ayet-i kerimesine gelin. Maide suresi 6. ayet-i kerime. Peki sayfa 108 108. sayfa bu aynı zamanda neden bahsediyor bu ayet? Abdestin farzlarından bahsediyor. Ya eyhellezine amenu iza kumtum ila salati fa gusilu vujuhakum. Peki kumtum demek arattum. Namaz kılmayı murad ettiniz ama sizin neyiniz var? Hales haliniz var. Temiz değilseniz o zaman siz abdest alacaksınız. Yani İslam'da temizliğin yeri önemi. Bir, ne diyor İslam? Namaz kılacaksan kardeşim temizleneceksin. allah Teala seni huzuruna temiz bir halde davet ediyor. Peki iki, yani e, temizliğin, taharetin mekânetuha at-tahara ve mekânetuha fil-İslam onun İslam'da yeri. iki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, at-tahuru <gülüyor> şatrul İmanı yazın. Et-tahuru Müslim rivayet ediyor. Et-tahuru şatrul iman ve'l hamdulillahi temla'ul mizan. et ne demek? Temizlik. Nedir? İmanın yarısıdır. Et-tahuru iman. İmanın yarısıdır. Şimdi imanın nasıl iman yarısı oluyor? Temizlik iman yarısı oluyor. Yani Efendimiz onun önemli işaret ediyor. O kadar ki maddenizi temizleyeceksiniz. Bir de kalbi temizleyeceksiniz. Yani temiz olmayan bir kalpte riya olur, suma olur. Böyle bir kalple ibadet edilmez. O halde, اَتَّهُورُوا شَطْرُ iman, İmanın yarısı. Ya da buradaki iman kelimesini ne olarak alabiliriz? Namaz değil mi? اَسَّلَاةِ buradaki iman namaz anlamındadır. Peki nereden yani et-tahuru <gülüyor> iman demek ne olur o zaman? Temizlik şatru <gülüyor> salati demek. Namazın yarısı olur. Peki iman kelimesinin namaz anlamında kullandığı nereden çıkarıyoruz? Bakara Suresi'nden çıkar. Bakara Suresi'nde neresi? Bak hemen açıyorsunuz Bakara Suresi'nin efendim eee bu 122. sayfa. 22. sayfayı açtınız. 143. ayetin sonuna doğru gelin. <gülüyor> ve ma kana Allahu li yudi'a imanukum. Ve ma kana Allahu li yudi'a imanukum. Buradaki iman ne anlamında? Salat anlamında. Namaz. Yani ve ma kana Allahu li yudi'a salatukum. Nedir yani? Ne söylüyor bu ayet-i kerime? Ashab ı kiram Medine-i Münevvere'de Beyt-i e doğru namaz kılıyorlardı, Kudüs'e doğru. Sonra fevelli veceheke şatrel mescidil haram ayetiyle Beytullah'a yöneldiler ama bir kısmı ölmüştü. Yani bir kısmı Beyt-i e doğru, Kudüs'e doğru ibadet etti. Beytullah'a yönelin ayeti gelince bir kısmı ölmüştü. Onların yakınları, arkadaşlar dediler ki ya şimdi onların namazları zayh mi oldu? allah Teala onlara bir ecir vermeyecek mi? Ayet-i Kerime وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَا demek demek salatekum allah Teala sizin namazlarınızı zayh etmez. O halde yani ikinci husus e, temizliğin İslam'daki yeri önemine İslam imanın yarısı olarak görüyor temizliği, yarısı ya da namazın yarısı, namaz en önemli ibadet, onun yarısı olarak görüyor efendim e, sonra Allah Teala'nın muhabbetinin, rızasının kazanmasının kazanılmasının sebebi ne? o da temizlik, yani rıza ilahi bir kadın evde bir adam evde, bir çocuk hayatında Allah'ın rızasını kazanması için ne olması gerekiyor? Abdes alması, temiz olması, temiz bir toplumu Allah'ın rızası tecelli eder. Tevbe suresini açın. Tevbe suresini açıyorsunuz, efendim. Sayfa 204. Mesih Drarı biliyorsunuz, değil mi? He? Yani küfür Mescidi Nebevi'yi çökertmek için Müslümanın camisinin mescidini çökertmek için bile cami yapar Ne zaman bunlar Mescid-i yaptılar? Ne zaman? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten deniyor Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dünyanın en büyük siyasi gücüne meydan okuyor Diyor ki ey Roma, ey Bizans Her ne kadar senin heykelin olsa da Senin, ruh, ruh, senin cesedin olsa da ruhum bomboş diyor. Yani şu kadar sahabeyle onların arkasında Uhud'un acıları var, açlık var, susuzluk var, o Tebuk seferindeki zorluklar var. Ama Efendimiz meydan okuyor. Nereye? Bizans'a meydan okuyor. İran'a meydan okuyor. Bakıyor ki Medine Yahudisi münafıkları madde planda İslam'ı çökertmek mümkün değil. Ne yapıyorlar? Mescid-i kuruyorlar. Kendi alternatif mescid açıyorlar Allah Resulü de orayı açmaya gidiyordu ki Cebra'i geldi. Buram esirdirar. Yani küfür kendi adamlarıyla sizi yıkamayacağını anlayınca sizin içinizden bir adamı kendilerine başkan yaparlar. Sizin içinizden. Birisini çıkarırlar, onunla sizi vurmaya çalışırlar. Veya olmadı, onlar da alternatif mescit yaparlar, alternatif cuma kılarlar. Yani namazla, dinsizlikle çökertemeyince namazla çöketmeye başlarlar. Yani faşizmi alır gelir... Ee, İslam'ın içine sokar, bakarsın Müslüman adam faşist, Arap faşisti, Müslüman adam bakarsın Türk faşizmini savunuyor, Müslüman adam bakarsın Kürt faşisti, olur mu? İslam böyle bir din kabul eder mi kardeşim? He? Allah, Allah'ın boyası olacak. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın boyası varsa Allah öyle kabul etmiyor. Demek Allah demek Allah'ın boyası. La ejnase fiha, ve la elvâne fîhâ. Orada ırkların, orada cinsiyetin, orada ananın, babanın rengi yok kardeşim. Allah'ın boyasını alacaksın. Ne demek Allah boya? Duvarın boyası. Baktığın zaman görüyorsun. Adam Müslümansa yüzüne, oturmasına, pantolonuna bakınca bile işte bunda setre avret var diyeceksin. Bunu İslam terbiye ediyor. Bunu Kur'an terbiye ediyor. Bakınca bunu göreceksin. Bunu idrak edeceksin. Peki şimdi burada Efendimiz hemen 108. ayet-i kerimeye bakın. La تَقُمْ fihi اَبَدًا Asla! Onların o mescidi dirarında durma. Yani baktın ki Müslümanı savaşarak madde planında çökertemediler. Alternatif camiler, cumalar, mescitler açtılar veya sizin içinizden adam aldılar, kendilerine baş yaptılar. Onu gördüğün zaman sakın onların mescidine gitme, orada namaz kılma. Le messudun ussi ala takva min avval yom <gülüyor> in hakku an fi fihi rijalun اَيَّ تَطَحَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ muttahirin. <الْمُتَّحرين> Değil mi? Allah o fevkalade temizlenenleri seviyor. Ne demek? Onlara muhabbeti var. Onlara ecri cezîl ihsan edecek. Onlara cenneti nasip edecek. Kim bunlar? Kuba halkı. Ne yapıyorlar? Hem taşla hem su ile taharet alıyorlar. Yani bunların bu şekilde taharet alması ney? Allah'ın muhabbetini celbediyor, rızasını celbediyor. Demek ki İslam'da temizlik, İslam'da taharet, İslam'da gusul, İslam'da banyo yapmak, banyo. Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın emri diye banyo yapıyorsun, Allah'ın muhabbetini celbediyorsun. Sanki ibadet değil, sankisi fazla ibadet yapıyorsun. İşte bu Tevbe suresindeki bu ayet kelime kerime de, bize gösteriyor ki abdest almak, temizlenmek o rıza ilahiyi kazanmaya sebep. Dördüncü husus Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor temizliği anlatırken Aşrum minel fıtra, ha, Müslüm hadisidir. Buharı'daki Kamsum minel fıtradır, Müslimdeki Aşrum minel fıtra, beş şey fıtrattan nedir bu? sunnetun min sunenil enbiya demek diyor İmam Nebevi peygamber sünnetidir Efendimiz burada on madde sayıyor işte efendim koltuk altı, etek tıraşı efendim bıyıkları kısatmak i'affaul lehye sakalı uzatmak bunlar da diyor bütün peygamberlerin sünnetidir işte e, sakalı bırakmak ve diğer beden temizliklerini yapmayı burada anlatıyor. Yani İslam'ın bir başlığı gibi veriyor bunu. İslam başlığında ne var? Bedendeki işte fazlalıkları temizlemek, bıyı kısaltmak, sakalı salmak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diğer bir husus. Eğer adam dünyada temiz değilse ahirette de Allah onu bırakmıyor. Kabirde bırakmıyor Cenab-ı Hak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem He, bir kabre geliyor. Ne buyuruyor? İnnahuma yu'azzaban ve ma yu'azzaban fi kabirin, değil mi? Yani bu iki kişi burada azap görüyorlar ama büyük günahtan değil. Bir tanesi ne yapardı? Fekane la yastetiru anil beuli. Bir tanesi diyor, idrardan sakınmazdı, la yastetiru yani korunmazdı demek anil bawli Peki idrardan korunmamak, ayakta bevletmek neye sebep? Kabir azabına sebep. Yani temizden buyuruyor ey Müslüman. Yani temizlik İslam'da o kadar önemli ki kabirde azap ondan olacak. Öteki de nemimesi vardı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yani İslam'da temizliğin yeri, önemini anlattıktan sonra Başlayalım Kitabut Tahara. Men arada salate vehu muhdisun felyetevadda. Kim namaz kılmayı murat ediyorsa men arada salate ama nasıl vehu muhdisun cümle cümleyi haliye değil mi? Hal cümlesinde vav wow, ne zaman gelmez? Eğer hal cümlesi fiili muzari ile başlıyorsa o zaman ona vav wow, gelmez. Men arada salate vehu muhdisun <gülüyor> Buradaki fa nedir? Faul cevaptır değil mi? Faul <gülüyor> yetevadda. Çünkü fiili emir olduğundan dolayı cevab şart olmaya münasip değildir. Münasip olmadığından faul cevap geliyor. Faul rab geliyor. Onu cevab şart olmaya uygun hale getiriyor yani. Yardım ediyor ona. Men erâdâs-salâte ve huve muhdisun faul yetevadda. Yani Abdestsiz, hades hali olduğu halde bir kişi namaz kılmayı istiyorsa abdest alacak. Peki o zaman abdest, nedir abdest? Kelime anlamı itibariyle güzel demek, güzel şey. Zaten ıslahla da anlamı var. Nasıl anlamı var? Abdest aldığınız zaman güzelleşiyorsunuz, i̇şte yüzünüzde kir varsa... Onları abdest alıyor, rahatlıyorsunuz yaz günü abdest almak. Peki ıstılahta nedir? ''El gaslu vel meshu'' Yani ıstılahta ise abdest, ''Gasil ve mesihtir'' ''Gasil'' demek, efendim nedir? ''El isâletu'' suyu akıtmaktır. Mesih ise ''El isâbetu'' ıslak eli başa değdirmektir. Demek ki ıssılahta abdest bak. Buraları işaret edin. El-gheslu vel-meshu ve fiş şer'i neymiş şeriatta? El-gheslu <gülüyor> vel-meshu. Fi-a'da'in mahsusatin belli organlardaki mesih ve ghasildir. Mesih nerededir? Baştadır. Efendim, ghasil nerededir? Diğer organlardadır. Ghasil nedir? Suyu akıtmaktır. Mesih ise isabedir. Peki... Hemen altında bu sababu yetil vudu nedir? İradetü's sala, namaz kılmayı murad etmektir. Peki nereden anlıyoruz? İza kumtum ila salati fagsilû vujûhakum ve eydiyakum ila'l marafik ve msahû bi Şimdi açın hemen şeyi, Kur'an-ı Kerim'i açın. Maide suresine tekrar bir daha bakın. Maide Suresi 6. ayet-i kerime. Sayfa 108. Şimdi ya eyhellezine amenu iza kumtum iles salati iza arattu miles salati faghsilu wujuhakum. Yüzünüzü yıkayın. Yüz nedir? Birisine yöneldiğiniz zaman şöyle bakıyorsun, yüzünü çeviriyorsun. Karşıdan neyi görüyor? İşte buraları görüyor. Yani buradan başlıyorsun çenenin altına kadar. Şu Sakalla kulak arası da buraya giriyor. Burayı da yıkayacaksınız. Yüz dediğinizden muvâcihe yani. Yüz. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ SONRA وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقُ Merâfir, dirseklere kadar. Şimdi burada tabi ila diyecek, ma anlamındadır. Kitapta öyle verecek. Ama şöyle de anlayabiliriz. Gayi iskat var, bir de gayi ispat var. Şimdi ilaha bir gaye bildiriyor değil mi? Asıl anlamı nedir? İntihadır. İlanın asıl anlamı intihadır. Yani deriz ki gaye mugayyaya dahil değildir. Kapıya kadar gittim. Kapı nedir? Gayedir. Gidilen yer mugayyadır. Buradan oraya kadar. O gaye yani kapı buraya dahil değildir. Mugayyaya dahil değildir. Yani kapıya kadar gittim deyince il elbâbi, Oradasın henüz kapıyı Geçmedin karşıya böyle anlaşılır ee, O zaman İlel merafiki deyince Dirseğe kadar gelmek Lazım dirsek Yıkanan yere dahil olmaması Gerekir neden çünkü kapı Buraya dahil değil hani, Ve etimmus siyame İlelleyl buyuruyor Cenab-ı Hak Ve etimmus siyame akşama kadar Orucu tamamlayın peki akşam Dahil mi? Değil ama burada ila var, dirsek dahil. Peki ilanın asıl anlamı e, o gaye, mugayyâya yani bu yola dahil olmamalıydı, olmaması gerekirdi. Tıpkı ve etummus ile leylde olduğu gibi, gece yani nereye dahil değil? Oruç tutulan o saatlere, o zamanlara dahil değil. Akşam olduğu zaman siz iftar ediyorsunuz. Eğer... O gece dahi olsaydı iftar etmemeniz gerekirdi. Peki o zaman nasıl anlamak lazım? Fuka diyor ki: El dediğiniz zaman şuraya kadar olan organ anlaşılır. El buraya kadar olan organ anlaşılır. Şimdi normalde bu ila olmasaydı burada ila haricileri ne ne yapacaktınız? Buraya kadar yıkayacaktınız. Buraya kadar yıkayacaktınız. Peki ne yapıyorsunuz? Gayeyi iskat ediyorsunuz. Nesini? İladan sonrasını iskat ediyor, Düşürüyorsunuz, düşürüyorsunuz. Şimdi buradan geriye, buraya kadar eldi ya, iladan sonrasını düşür. Gayeyi iskat ediyorsun, sonrasını düşürüyorsun. Ee, peki sonrasını düşürünce, buradan doğru düşürdüğün zaman, buradan böyle düşürdüğün zaman, buradan gelince o zaman o dirsek yıkanacak yerde kaldı ya da ila harficerin diyor ki ma anlamında alırsak o zaman ma'al marâfiqi olur dirseklerle beraber ve eydiyekum ilel marâfiqi ve msahu bi ruusikum başınızı mesedin ve ercülekum ilel kâbeyn efendim bir de ayaklarınızı Kâb'a kadar, Kâb nedir? Çıkıntı demek, çıkıntı. Kabe niye Kabe deniliyor? Çünkü o çukur yerdeki çıkıntı, dağların arasında o düz bir yer var, oradaki çıkıntı. Kabe kemiğdi de ayaktaki o çıkıntı olduğundan Kabe diyoruz. Peki şimdi Kabe'ye kadar yıkayın. Efendim şia biliyorsun burada ne diyor? وَمْسَحُ ve arjulikum. Yani bu Ercülüküm kelimesi neye atıftır? Ruusikum'a atıftır diyor. Dolayısıyla ikisinin de amili nedir? Vemsahudur. Vemsahub biruusikum ve Ercülüküm ve Ercülüküm diyor. Ee, peki ilel el -Kâbeyni. Şimdi neden böyle? Bu kıraat var mı? Var. Hangi kıraat? Ve Ercülüküm kıraatı de var. Ercülüküm ee, kıraatı olursa o zaman uru sikum buna atıf değil midir? Hayır, değildir kardeşim. Bir kelime dört türlü mecrur olur. Bir, izafetle olur. Harfi olur. Tebeyyet yoluyla olur. Yani sıfat me me me me mevsuf olur, değil mi? Bir raculin alimin diyorsun. Bir raculin alimin. Alim niye mecrurdur? E, Racul kelimesinin sıfatı olduğundan dolayı. Bir de nasıl mecrur olur? Ee, mucavere ile mecrur olur. Bir harfi celle, iki izafetle abudullahi diyorsun değil mi? İzafetle, üç tebeyyet yoluyla, dört mücaveretle olur. Mesela elhamdilillahi diye bir kıraat var. Elhamdilillahi rabbil alemin. Nedir aslında? Elhamdül mübdedadır, merfu olur. Ama elhamdilillahi diye kıraat var. Neden? Mücavere, komşuluktan dolayı. Elhamdu kelimesinden sonraki lam mecbur olunca, kesre olunca, dal da ona komşuluktan dolayı o da elhamdî şeklinde geliyor. Efendim mesela, da Dabbin, Haribin diyor Arap. Yazın bunları. Cuhuru da Kur'an'ı İslam müdafaa edeceğiz. Değil mi? Hem beyanda bulunacaksınız, hem hakikati müdafaa edeceksiniz. Cuhru dabbin, haribin. Cuhru dabbin, haribin. Şimdi Cuhru dabbin, kelerin deliği, haribin. Harib nedir? Haberdir. Cuhru dabbin, muftedadır. Haribin e, e, ne olması lazım? Haber nedir? Merfi olacak. Değil mi? Cuhru dabbin, haribin. Haribun olması gerekiyor. Haribun olması gerekiyor. Ama Arap ne diye okuyor bunu? Haribin okuyor. Yani bu, biz Nahiv'deki kuralları, kaideleri nereden alıyoruz? Cahiliyi şiirinden alıyoruz değil mi? Abbasi zamanında yaşayan bir şairin şiiri Nahiv'de delil olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Arapça bozulmaya başlamıştır. İlk dönem şiirlerini, cahiliye şiirlerini alıyoruz veya o dönemde veya ona yakın dönemi alıyoruz. Ama sonraki dönemleri almıyor. Belagatta alınıyor ama Nahiv'de onlar şahit delil olmaz. Yani nahvin kuralları ayetten, hadisten cahiliye şiirlerinden çıkmıştır. İnşallah ileride Katun Neda, Suyuti İbn Akil okuyunca orada göreceksiniz hep cahiliye şiirleri var. Kurallar onlardan çıkar. Şimdi... Arap diyor ki: "Cuhru dabbin haribin." Haribin olması lazımdı. Peki neden haribin muzafun ileyhi komşu olduğundan? Oradaki muzafile ile Cuhru dabbin. Dabbin kelimesi muzafun iley mecrur olunca haberde de mecrur geldi. Kad yuhazul jaru bicur mil cair. Komşu komşudan Etkilenir cürmünden etkilenir, muhakaza edilir kardeşim. Ee, şimdi bir nahiv açısından demek ki ey şey kardeşim bak Arapça bilseydin bunun e, mücaviretten dolayı mecbur olduğunu anlardın. Hadi diyelim ki buna itibar etmedin. Peki buradaki e, bu erculikum kelimesinin mücaviretten dolayı mecbur olduğunu e, efendim ayağın yıkanması gerektiğini mesedilmemesi gerektiğini madem ihtilaf ettik Kur'an-ı Kerim bize ne buyuruyor? Fe in fi şey'in farudduhu ila'llahi rasul Allah'a Resul'üne götürün. Değil mi? Eğer niza ettiyseniz. Peki buyur o zaman efendimize gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem topukta topukta kuruluk görünce ne buyuruyor? ''Veylul lil a'kabi minen buyuruyor. Azıcık, azıcık bir kuruluk var, cehennemde yanacak, yazıklar olsun o topuklara buyuruyor değil mi? ''Veylul lil a'kabi minen Yani az bir kuruluktan dolayı cehennemde yanacaksa, ya mes yapıyorsa adam ayağına, peki sonra Hazreti Ömer rivayeti var, bir sürü rivayetler var. Hazreti Ömer Efendimiz, kişi böyle ayağında kuruluk var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona abdestini iade etmesini söylüyor. Yeniden abdest almasını söylüyor. Peki e, o zaman neden bu mesten sonuna geldi de madem ayak yıkanacaktı o zaman فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِي وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى demedi? Neden yıkanacak organları atfetmedi? Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir eğitim kitabıdır. Bir eğitim kitabı bize tertibi öğretiyor tertib İmam Şafi'ye göre abdeste tertib ne? Farzdır e Ebu Hanife'ye göre sünnet Peki burada tertibe riayet ediyor Cenab-ı Hak Bize de tertibi öğretiyor Ayak en son abdeste yıkanacak organ olduğundan onu en son getiriyor Bir de şöyle bir nükte var burada Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehrin yanında bile olsanız diyor, israf etmeyin değil mi? Akıyor nehir. Ee, orada bile israf etmeyin, suyu orada bile abdest alırken iktisatlı kullanın. Şimdi abdeste en fazla suyu nerede harcıyorsunuz? Ayağınızda, döküyorsunuz oraya böyle suyu. En fazla ayakta. Peki en az Mesih'te. Sadece ıslatıyorsunuz elinizi, başınıza tutuyorsunuz veya istihap mes yapıyorsunuz. Peki Efendimiz isaf etmeyin buyuruyor. Abdeste Cenab-ı Hak ökulu waşrabu valla tüsrifu buyuruyor. Abdeste en az suyu kullandığınız ki mes yaptığınız o organınızdan en çoğuna geliyorsunuz. Orada şeria size Kur'an hakim ise tembih ediyor. Aman ha diyor. Burada İsrafa gitme kardeşim Gitme diyor Daha başka tembihatı var Bunların ama e, Efendim e, Yani Hasan e, Basri 70 Bedir Ashabı gördüm diyor 70 Bedir Ashabı Onlar ne yaptılar Mesin üzerine mes yaptılar Çıplak ayağı hiçbir yapmadı Hiçbiri Allah Resulü'nün hadisler var ama dini uydurursa adam, böyle olur kardeş. Dini uydurursa, şimdi bizde de öyle adamlar var, ayağı mes ediyor. Ya e, müsaade ette de, Hz. Resulullah da senin kadar anlasın daha bu Kur'an-ı Kerim'i. Öyle değil mi? Yani Efendimiz de bunlar kadar anlasın yani. zikra اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّازِ Bu Kur'an'ı beyan etmen için sana indirdik. Peki Allah Resulü beyan edecek. E, ayağında az topukluk varsa kuru, topukta kuruluk olunca Efendimiz ne buyuruyor? وَيْلُ الْاَقَابِ مِنَ yani Allah Resul anlayamadı mı bu ayet-i kerimeyi de ayağını yıkayıp az orada kuruluk kalan sahabenin o topukları cehennemle tehdit ediyor. anlayamadım bu ayeti Resulullah? İnsaf sahibi olmak lazım. Yani bunlar diyorlar ki e biz Resulullah'tan daha iyi anlıyoruz Kur'an'ı. Başka bunun niza varsa Kaksın bilsin, alsın kardeşim. Peki, ben iki ders fıkıh yapalım bugün. Ben ara da salate vahu muhdisun fellete Bu kaksın abdes alsın fil emir emrü gayib. Peki vafarduhu, vafardul hudu Abdestin farzı, farzları nelerdir? Şimdi abdest de kendi içinde kısımlara ayrılır. Nedir? Farz olan abdest var. Hangi abdest? Namaz kılacaksınız. Değil mi? Vacip olan abdest var. Hangi ne zaman Kâbe-i Muazzam'ı tavaf edeceksiniz. Sünnet olan abdest var. Ne zaman yatağa yatacaksınız? Yatarken abdest almak sünnet. Efendimiz yatağa hep eee abdestle girdiler veya abdest müstahap. Dördüncüsü müstahab olan. Abdest aldıktan sonra abdestiniz bozuldu hemen abdest alıyorsunuz. Değil mi? abdes üzerine e, abdes üzerine abdest almak e, ama bir abdes aldınız. Efendim o abdesle hiçbir ibadet yapmadan bir daha alsan mekruh olur, israf olur. Yani nur ala nur ne zaman olur? O abdesle namaz kıldıktan sonra bir daha abdest alırsan o zaman nurun ala nur olur. Yoksa abdesle hiçbir ibadet yapmadan aldın bir abdest git bir daha al olmaz. Peki ama serinlemek için alabilirsin o başka. Günahtan tövbe etti bir adam yine abdest alması o da müstahap olur. Peki bu abdestin hükmü 4 demiştik. Bunu da not aldınız. Şimdi burada farz abdestin farzları nelerdir? O farzları nereden çıkarıyoruz? Maide suresinin bu ayetinden çıkarıyoruz. Peki wa farduhu ghaslul yüz dedik anlattık. Wa ghaslul yedeyni ma'al Dirseklerle beraber. Peki neden dirseklerle diyor? Bu buradaki ila diyor ne anlamındadır? Ma anlamındadır. Delil de bu ayeti getiriyor. Wa la ta'kulu amwalhum ila Yani ma'a amwalikum demek, değil mi? Sizin Efendim onların malların sizin mallarınızla beraber yemeyin. Peki o ilama anlamında ama veya o gaye üzerinden giderseniz o da daha derin bir manadır. Başta anlattığım o gayeyi iskatta olduğu gibi gayeyi ispat, isbat, iskat sisteminde olduğu gibi. Peki ve ghaslul yedeyni maal mirfekeyni. Z var burada. Ne şimdi ne demek? Züfer muhalefet ediyor. Ne diyor Züfer? dirsek yıkanmaz diyor, dirseğe kadar diyor, dirseğe kadar dirsek yıkanacak yere dahil değil peki yine bak züfe, burada kim muhalefet ediyor, fe kimdi Şafi, İmam Şafi muhalefet ediyor, ona göre ne yapsanız üç saç teli bile kafidir değil mi, mesle üç Saç bile kafi'dir. Niye? Çünkü bayi kimi İsa alıyor, kimi tebeiz alıyor. Wamsahū <gülüyor> bi-rusukum bak. Ayet-i kerime e, burada almış maide kelimesi. Eee, wamsahū <gülüyor> bi-rusukum işte o Maide suresindeki ayet var ya, wamsahū <gülüyor> bi-rusukum. O ba harfi celinden çıkıyor bu ihtilaflar. Efendim tebeiz alıyorsunuz, İsa alıyorsunuz veya zaide alıyorsunuz. Zaide aldığınız zaman ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'deki zâid harflere ne denir? Sıla denir, değil mi? Sıla, sıla harfi denir. Yani o manayı te'kid ederler yoksa harf-i celin kendi anlamı yok orada. "Vemsahu bi ru'usikum ru'usakum" demey. Başınızı mesedin. O zaman tamamını mesedin. Buna ne diyoruz? İstiaab diyoruz. Peki şimdi burada şunu söyleyeyim. Bir farz-ı var, bir de farzı ameli var. Farz-ı itikadi, farz-ı ameli. Nedir farz-ı itikadi? Ayetle sabit. Değil mi? Ayet-i kerimeyle onun farz olduğu sabit. Onu inkar eden kafir olur. Onu inkar eden kafir olur. Yapmadığınız zaman o emri yerine getirmemiş olursunuz. Şimdi, وَمْزَهُ بِرُؤُسِكُمْ Başınızı mesedin Bu farzı itikadidir bak. Yazın. Her söyleneni kaydediyorsun mutlaka. Kayyidül ilme bil kitabe. Efendim farzı itikadi. Yani ayette sabit ne sabit? başı meshetmek ayet-i ile sabit. Peki ne kadarını meshedeceksiniz? Ba harfi ceri ihtihada açıyor bunu. Kimi selasesi şaratin şa diyor. 3 kıl diyor Efendim Ebu Hanife nasiye miktarı diyor ee, İmam Malik istihab diyor Tamamını mesedeceksiniz. O zaman Ba harfi O mesin miktarını ihtilafa açıyor İştihada açıyor Ne olur? Ne kadarını mesh ne olur? Farzı ameli olur Yani birisi kalksa e, dese ki ben üç e, teli mes etmeyi inkar ediyorum derse kafir olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü İmam Şafii bunu işte hadi olarak söylemiştir. İşte hatta zannilik vardır. İnkar eden kafir olmaz. Mesela öteki dese ki ben kabul etmiyorum kardeşim. E, böyle nasiye miktarı yani başın ön tarafını mes etmeyi kabul etmiyorum dese. E, Akide'de... E, Problem olur mu? Kafir olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bu farzı amelidir. Ama farzı ameliyi terk etse kişi yine onun o ibadeti olmaz. Yani başını mes etmeyi Ebu Hanife'nin dediğini terk etse Hanefi mezhebindense yapmasa Ebu Hanife'nin dediğini ya yani o işte amel etmese o zaman o ibadeti yani abdesti ya, ya da temizliği olmaz. Makbul olmaz diyoruz. E, fakat farzı ameli inkar edince kişi kafir olmaz. Neden? Çünkü bu iştihadidir. İştihadi, hükümleri inkar eden kafir olmaz kardeşim. وَغَسْلُ لَدَيْنِ مَا الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ رُبْعُ الرَّأْسِ Başın dörtte birini mes etmek. Nasiye yani diyoruz. E, peki sonra <gülüyor> Bak, Züfer yine burada muhalefet ediyor. Ne diyor İmam Züfer? Allah-u Aleyh, Kâbe'e kadar diyor. O kemiğe kadar. O, abdeste ayağı yıkarken yıkanacak yere dahil değil. Peki, efendim, şimdi bakın orada bu hadis-i şerifi almış, görüyorsunuz değil mi? E, efendimiz vara رَجُلًا تَوَضَّى وَلَمْ يُسِلِ الْمَاءَ اِلَى كَعْبَيْهِ suyu o kaba kadar ulaştırmadığını, abdest alan adamı gördü, suyu oraya ulaştırmadığını görünce ne buyurdu? فَقَالْ وَاَيْلُوا لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَاَمَرَهُ بِغَسْلِهِمَا Efendimiz tekrar o ayakları yıkamayı emretti bu kişiye. Şimdi er Resulullah böyle buyuruyor kardeşim. Yani bir daha Efendimiz konuşuyorsa Allah Resulü buyurduysa Bundan sonra yok ayak mes edilecek diyen Müslüman diyebilir mi? He? Müslüman der mi ya? Allah Resulü böyle diyorsa Ve bu hadis-i şerifler sahihse Ashab-ı kiram efendilerimizin tamamı ayaklarını yıkadıysa Hazreti Osman'dan diğer sahabilerden abdestler var değil mi? Ee, i̇şte Allah Resulü böyle abdest aldı diyorlar Abdest alıyorlar ya efendimiz böyle abdest aldı diyorlar. Allah Resulünün abdesti var. Ne buyuruyor? Hada da vudu'i ve vudu'ul enbiya'i min qabli. Haza i ve vudu'ul enbiya'i min qabli. Benim abdestim ve benden önceki peygamberlerin abdesti. Allah Resulü ayağını yıkamış. Ya hakikaten söylüyorum. Anlamakta zorlanıyorum ben bu adamları. Yani bunların İman ve İslam'ını anlamakta zorlanıyorum. Ya Allah Resulü bunları söylemiş. Çık gel kardeşim. Tamam. Kabul etmiyorsan bu hadisi. O zaman oturalım. Sen de ki ben bu hadisi şerifleri senedindeki şu şu şu ravilerden dolayı kabul etmiyorum de. Eğer diyemiyorsan bu hadisin senedine itirazın yoksa Allah Resulü bunu söylüyorsa bir Müslüman olarak sana semi'na ve ata'na demek düşer azizim. İşittik ve itaat ettik. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Ve ma ataakumur rasulu fekhuzuhu ve ma naha cum anhu fentehu. Yani o ma ينطق عن الهوى in he vahiyuhha. Bunlar uzar gider biz. Efendim bu muhtarı bitireceğiz. Allah'ın izniyle fazla da inmeyelim çok fazla teferruata. Peki ama Allah Teala'nın inayetiyle siz şimdi bu mecraya bir indiğiniz zaman bu alimleri bir göreceksiniz. Biz yokuz. Biz de sizin gibi talebeyiz. Sadece bu vadiyi inelim diyoruz. Yol arkadaşı olur musun kardeşim? Yol arkadaşı olunca bizde şimdi şöyle bir şey yok. İfam'da 4-5'e gelen kardeşim derse ilmi olarak getirir, itiraz eder benim okuduğum kitapları o da okuyor Şerlere, Haşiyelere, Müslüme, Buhari'ye o da bakıyor, o da geliyor derse dolayısıyla artık 3 ve 4'e, 5'e geldiği zaman siz onun mutala arkadaşı oluyorsunuz o da sizin gibi gidiyor Buhari'ye Müslüme bakıyor ama siz eğer Buhari, Müslim, İmam Merginani, Beyzavi, Nesefi bunları talebe okutmazsanız sadece Türkçe metinler okutursanız mealler okutursanız onlar sizin ufkunuza mahkum olurlar sizin köleleriniz olur fikir köleleriniz yani orada bir televizyon sahibi çıkar der ki aya mesed, işte efendim hayizli halde namaz kıl oruç tut e oradaki doktor mühendis öğretmen veya ilahiyat talebesi Buhari Müslim okuyacak ilmi kudreti yok gidip Buhari'ye bakıp ona itiraz edebilir mi edemez nerede kalır onun ufkunda mahkum olur ama ilim nedir siz kendi kitabınızı okutmuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i, Buhari'yi, Müslim'i, fıkıh, fukah'ı, ulema'yı okutuyorsunuz. Usul esas gösteriyorsunuz. Artık o icazeti alınca, hocam şöyle dedi demiyor. Kale Allah'u, kale Resulullah diyeceksiniz. Yani siz İhsan şöyle dedi demeyeceksin. E dersen o zaman ilme ihanet etmiş olursun. Ne diyeceksin? Dinle kardeşim Müslüman mısın? Evet o zaman Kale allah Teala diyeceksin Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin Söze böyle başlayacaksın yani İlim bu Onun için biz buralara gidiyoruz Allah-u Teala'nın inayetiyle Siz bunun tadını alınca Uykuya sür gitsin diyeceksin Açlığa sür gitsin diyeceksin Böyle bir mutalaya başlayacaksınız Kapıyı kilit diyeceksin ne sabah, ne öğle, ne akşam yemeği, gece yarısı olmuş. Hissetmeyeceksin. O konuma geldin mi, işte o zaman Allah Teala senin önünde kapları açacak. Peki, devam ediyoruz. وَسُنَنُ الْوُدُوۜ Sünnetin cemisi sünen. Şimdi abdestin sünnetleri neler? وَسُنَنُ الْوُدُوۜ غسل اليدين الى الرسغين ثلاثه efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif'te buyuruyorlar ki e, yani fe innehu fe yani sizden birisi uykudan uyandığı zaman önce ellerini yıkasın abdest alacaksa çünkü elleri nerede idi bilmiyorum onu nerede geceledi elleri yani belki avret yerine eli uzandı vesaire onun için abdestin sünneti önce bileklere kadar üç defa elleri yıkar. Kable idhalihima idhalihima zaminlere gidiyor. Yedeğine gidiyor değil mi? Yani idhali ayşeyin idhalil yezayni yedeğini ina o kaba Elleri sokmadan önce dökecek böyle biraz, ne yapacak? Ellerini temizleyecek, temiz olarak alacak. Bir dağdaysanız, böyle bir mataranız varsa ondan abdest alıyorsanız veya bir teneke var oradan su alıyorsun böyle yapacaksınız. Ama bugün musluklar var tabi, yani evvela yine bunu yapıyoruz bu sünneti, önce elimizi üç defa yıkıyoruz, üç defa elimizi yıkıyoruz. Peki limeniste istey kada min Önce üç defa eller yıkanın sonra ve tesmiyetullah taala fi ibtida'i fi ibtida'i şeyin vudu'i. Abdestin başında eee tesmiyetullah taala Bismillahirrahmanirrahim der. Yani abdeste besmeleyle başlar hadis-i şerifi okuyoruz şimdi bu hadisleri ezberliyorsunuz yani delilleri ayet ve hadisten yani dışarıdan benim getirdiklerimi yazın ama onları ezberleseniz aleyhülala olur ama bu metindekileri ezberliyoruz yani artık delilli konuşacaksınız yani imam mausili dedi dersen adam kabul etmez değil mi? vahabi kabul etmez o diyor ki o kimdir? o zaman ne diyeceksin? İmam Mawsili Ebu Hanife'den bu görüşü aldı ama Ebu Hanife'nin görüşü Allah Resulünün şu hadisine dayanıyor diyeceksin. Abdestin başında besmele sünnet. Neden sünnet? Hemen bu hadisi okuyorsun. Buldunuz hadisi. He? O paragrafta şartta. Men tawadda ve zekra ismi Allahu Taala kana tahuran li jami'i Tahur bir temizlik anlamı var. Bir de tahur Tahir ve mutahhir anlamı var, temiz ve temizleyici. Şimdi men tawadda wa dakarsma Allahi kim abdes alır başında Allah Hazret ve Cellesinin adını zikrederse ne olur cevabı, değil mi? Menin cevabı kene tahure li cemiy bedeni, bütün bedeni temizlemiş olur. Fakat w men tawadda wa lem yadu krisma Allahı Teala. Efendim abdes alır. Allah Teala'nın adını başta zikretmezse ne olur? Kâne tahûran. E, efendim sadece neyi temizler? Kâne tahûran. E, lima asâbal, ma u, sadece suyun değdiği yerleri temizlemiş olur. Ama Bismillahirrahmanirrahim diyorsanız o zaman bütün bedeninizi temizliyor. Efendim men tevadda ve zekeresmallahi Teala Kanatahur alı Jami'iyi bedeni diyor bunu azbelliyosun darakudni ve beyhakinin rivayet ettiği hadisi şerif. Peki devam ediyoruz. Şimdi sunenul vudu i mükteda idi. haber. Değil mi? Sonra hep ona atfediyor. Ve tesmiyetullahi Teala. Bak bunlara dikkat edin. Yazın bunlar. Allah Teala'nın inayetiyle hepimiz okutmak üzere okuyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimiz size bunu sorarlar. Siz bunları daha geniş zamanda okuyacaksınız. Yani daha geniş zamanımız olsa nahiv tatbikatı daha fazla üzerinde yapardık ama bu metni bitirmek için hızlı gitmemiz gerekiyor. Peki burada vav atıf nereye? Resulleydeyin. <gülüyor> Resulleden sonra ve Sonra teala fi ibtida'i Sonra misvak kullanmak Şimdi misvak hem e, yani e, udun, e, bir o, odun yani neden oluşan bir odundur? E, yani yuttakadu min şeceril e, erâka, min, min şeceril erak. Yani Erak ağacından yapılan, odun işte köklerinden alınan, onun ismidir Sivak. Ama bir de nedir? mastar anlamı var değil mi misvak kullanmak burada hangisini almamız lazım mastarı almak lazım çünkü tesmiye gasile hep mastar getiriyor ve sivaku misvak kullanmak misvak kullanmak bu da ne sünnet abdestin sünneti efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar laula en eşukku ala ummeti la amartuhum bisiwaki inde kulli salatun inde kulli wudu'n var. Çok bununla alakalı farklı rivayetler var. Peki eğer ümmetime burada hangisini almış? Hangi rivayeti almış? Burada awsani Cibri ru biswak'i. Yani dostum Cibril Aleyhisselam bana neyi telkin etti? Misva. Misvak kullanmayı. Peki ama burada almamış, e, almış mı? Efendim. Ha, dipnotta var. Tamam, dipnottaki onu ezberleyin. Laula en ashuqqa ala ummati la amartuhum biswak inde kulli salatin inde kulli wudu'in rivayeti de var. <gülüyor> yani ağır gelmeyeceğini bilseydim her namazda, her abdeste ümmetime bu misvak kullanmayı emrederdim. E, abdestin başında misvak kullanmak hanefilere göre sünnet peki efendim şimdi diş fırçası var diş fırçası o misvağın yerini alır mı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvak diyor bu ağaç diyor onu kullanıyor yani Allahu Alem şöyle anlamak yani mutlaka böyledir dememiz dememiz de doğru olmaz ama bu fakir şöyle anlıyor, misvak kullanmanın sünneti misvakla yerine gelir. Onda ayrı hikmetler vardır misvak kullanmada ama diş fırçasını kullanın, onu kullanınca dişlerinizi temizleme sünnetini yerine getirirsiniz. Ama misvakta iki sünnet var, bir misva kullanmak, bir de dişleri temizlemek. Fırçayla dişi temizleme sünneti yerine gelir. Ama bir de misvak kullanmanın sevabını alalım derseniz o zaman misvak bir de Müslümanlıkta bir alamet olmuş bu değil mi? Bir şiar olmuş. Yani diyorsun ki ey Batı sen daha helayı yeni buldun ama 1400 yıl önce benim peygamberim helayı da, hamamı da, tahareti de hatta dişini bile nasıl temizleyeceğini bize göstermişti o. Bak, misvak onun işareti eğer misvak yoksa o zaman ne yapıyorsunuz ne yapardı efendimiz iki parmağını sokar iki parmağıyla dişlerini sallallah aleyhi ve sellem temizlerdi peki diğer sünnet vel mazmazatu mazmaza nedir Tahrikul ma'i bil suyu ağza alıyorsun hareket ettiriyorsun vel istinşaku selasen selasen üç defa mazmaza üç defa ne yapıyorsun Buruna su veriyorsun ha hangi elle veriyorsun sağ eliyle veriyorsun sol eliyle alıyorsun sağla veriyor sol elle alıyorsun Wal istinşaen Selasen Peki şimdi başı nasi miktarı messetmek dört'te bir neydi farzı Ameliydi, evet, ı ameliydi. Peki şimdi burada sünnetleri sayıyor ya, وَمَسْحُ rasi الرَّأْسِ وَالْاُذْنَيْنِ بِمَا اِنْ وَاحِدٍ Başın tamamını mesetmek. وَمَسْحُ جَمِيعَ الرَّأسِ. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. Efendim, şu üç parmak, elleri ıslattınız, alıyorsunuz. Bu üç parmak, şunları karıştırmıyorsunuz, şurayı da vurmuyorsunuz. Neden? Hani buralar mustamel hale gelmesin. Müstamel hale gelmesin. Abdeste bedenden ayrılan su ne oluyor? İden fasale minel beden ma'i müstamel Kullanılmış su oluyor. O artık üç görüş var onunla alakalı. Yani kuvvetli görüş Tahirdir ama mutahhir değildir. Temizdir ama temizleyici değildir. Abdeste kullandığımız bu su. Şimdi temizleyici olmuyor. Onun için mes alırken de başımızı mes ederken Böyle bir defa kullanıyoruz e, elimizin içini. Önce şu parmaklarla başlıyoruz. Şöyle gidiyoruz geriye kadar boynumuza kadar. Sonra ne yapıyoruz? Buralar yapılmamıştı. Şu elimizin avucumuzun içiyle burayı yapıyoruz böyle. Burayı da yaptık. Sonra ne oldu? Kulaklarımız kaldı. Bu bu parmaklara ne denir? Musabbiha. Cahiliyede ne deniyordu bunlara? Sebabe Her parmağın bir adı var. Buna ne denir? Hinser. Buna binser. Buna usta. Buna müsebbihe. Buna ibham. Bunları bileceksiniz. Neden? Çünkü parmak ismi verecek şimdi. Hadis-i şeriflerde parmak adı geçiyor. Hinsar. Böyle bir el resmi yazın. El resmi yapın. Bunun üzerine yazıyorsunuz. Hinsar. Buna binsar. Buna usta, orta parmağı. Buna sebbabe söylüyordu bununla. Ama bunda İslam'da ne oldu? Musebbiha. Tesbih ediyorsunuz Allah Azze ve Celle'yi bununla. Musebbiha. Buna da ibham deniyor kardeşim. Şimdi o zaman e, geldik, burayı da yaptık. Neresi kaldı? Kulak kaldı. İbhamı kulağımıza sokuyoruz. Şeyi, e, Musebbiha'yı bunları kulağımıza sokuyoruz. Ee, kulağımızın üstünü de neyle ile mesediyoruz? İbham ile, baş parmakla. Dolayısıyla her elimizin tarafını bir defa mesle kullanmış olduk. İstihab mesle, buradan gittik, böyle geldik, sonra böyle yaptık. Gerçi bu parmakla da Efendimizin kulağını messettiği rivayeti var. Şimdi burada el min minar-râsi'' diye bir hadis-i şerif var, buldunuz. ''El-udhnani ve kâle aleyhissalâtu vesselam el min minar-râsi'' Ebu Davud İbn-i Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif. Ne demek? Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, yani doktor değil, insan organında şu şuraya aittir bunu söylemiyor değil mi? Kulağın başa ait olduğunu bakan herkes görüyor. O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden el uzunan minar raasi kulaklar baştandır buyuruyor? Yani başın mes hükmüne tabidir. Kulağınızı mes ederken yeni bir su almayacaksınız buyuruyor. El uzunan minar rasi yani kulaklar başa ait yeni bir su almayın. Yeni bir su almayın. Ee, dolayısıyla bir defa ellerinizi ıslattınız, onunla mes yapıyorsunuz. Kulaklarınızı ve e, boynu mes etmek ne? Müstehap boynunuzu da aynı suyla mes ediyorsunuz kardeşim. Wa tehlilul lihye. Peki sünnetler yine atıf değil mi? Hep maslar getiriyor. Wa tehlilul lihye, lihye. <gülüyor> buradan çıkan sakal aslında bu kat dediğimiz yanaktan çıkan sakala lehye denir lehye e, sakal bırakmak sünnet kesmek haram değil mi? bırakmak sünnet, kesmek haram onunla alakalı sadece şafii mezhebinden kerahatla alakalı İmam nevevi'den rivayet var Onun delillerini inşallah ben size ileride ser, serdedeceğim dört mezhebe göre sakallı kesmek haram peki ve الْلِحْيَةِ لِحْيَيِ خِلَى الْلَمَكِ لِحْيَيِ خِلَى Peki diyeceksiniz ki hocam nasıl bırakmak sünnette kesmek haram neden kesmek haram diyorlar çünkü sakalı kesmek fıtrata müdahaledir tamam fıtrata müdahaledir عَشْرُ minel fıtra diyordu Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştu on şeyi fıtrattandır orada Kassus şaribi ve ul lehye buyuruyor. Bıyığı kesmek, kısaltmak. Hani Efendimiz'in yanına bir İran'dan bir elçi geliyor. Böyle bıyığı uzatmış aşağıya doğru sakalı kesti. Nedir bu diyor? Bizim ilahımız böyle emrediyor diyor. Bu bıyığı aşağı doğru salıyor böyle sakalı kesiyor. Benim Rabbim de bıyıkları kesmeyi, sakalı uzatmayı bana emretti buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Şafi'i ulemasından mekruh diyen var İmam Nevevi gibi yani diyeceksiniz ki şimdi buradan şöyle bir ihtilafa girmeyin hemen ya zaman neden işte sakal yoktu yani zaman şafiidir İmam Nevevi'nin görüşüyle amel etmiştir dolayısıyla o e, sünneti seniyeye, diğer bütün sünneti seniyyelere ittibası e, meusuk ve müsellem bir alimdir yani onu kendi mezhebi içerisinde amelde taklid ettiği mezhebi içerisine değerlendirmek gerekiyor. Ama dört mezebin imamı, dört mezebin imamı yani bedür zaman alimdir, alim olarak kabul ederiz, eserleri muteberdir, ee, efendim sakaldan dolayı onu tenkid etmeyin. Tamam, belki kendine özel hususi durumları var. O günkü şartlar muaceyesinde öyle değerlendirmek lazım. Şimdi biz ehli sünnet dairesinde ittifak ettiğimiz meseleleri değerlendirelim. Şimdi bir de şunu yapın, şunu yapalım. Yani tefsirle alakalı er-Razi daha muteberdir. Ona gitmeli. Fıkıhta işte Şafii sen İmam Şafii'ye, efendim Hanefi ise Ebu Hanife'ye. Yani fıkıhla alakalı meseleleri bir kelam aliminden değil fukaha'dan almalı. Sakal nedir? Fıkhi bir meseledir. Dolayısıyla fukahımız ne dediyse bu konuda söz onların sözüdür. Yani bir şiir var diyor ki اِذَا قَالَتْ هَذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَاِنَّ الْقَوْلَ ma قَالَتْ هَذَامِ Yani bu e, mebni, hazami, faali veznindeki mebniyi anlatırken orada nahi kitaplarında bunu şahit getirirler. Hazami diye bir kadın varmış. Baktığı zaman düz bir yerde kilometrelerce öteyi uzağa görürmüş o kadın. Hazami ne derse onun sözünü alın. Çünkü Hazami'nin gözleri yanılmaz. Siz görmüyorsunuz ama Hazami görüyor. Dolayısıyla bedü zaman nedir? Kelam ilminde Hazamidir. Alın kelam ilminde sözünü ama fıkıhta, tefsirde Ümmetin hazamilerinin sözünü alın, fukahanın sözünü alın, seraksi'nin sözünü alın. Yani yakın dönemde İmam Mehmet Savaş'ın sözünü alın, Halil Gönenc'in efendim, Ömer Nasu Bilmen hoca, Ali Haydar Efendi. Bunlar fıkın hazamileridir. Yani her ilmin hazamisi var kardeşim. Peki o zaman. Sakal bırakmak sünnetse Yani bunu böyle her Müslüman Bırakmalı eğer böyle bir e, Ciddi bir mani Engel yoksa e, sakal Bırakmadığımız günler için istiğfar etmeliyiz Sakalsız günlerimiz için istiğfar edelim Ama Hani Hasan el Benna Bir gidiyor ya e, Orada teravih iki mi kılacaklar dört mü kılacaklar ihtilaf ediyorlar ne diyor onlara İhtilaf etmeniz haram, teravih, sünnet. O zaman gidin evinizde kılın diyor bu namazı eğer burada ihtilaf edecekseniz. Yani şimdi yani bir yeri yaparken başka yerleri yıkmayın. Tamam mı? Ulemayı yargılamayın. Kendiniz üzerinden hazamilerin sözünü alın. Sakal bırakmak sünnet, kesmek haram. Ama yani buradan başkalarının üzerine gitmeyin kardeşim. Peki, ve tehlilul lihyeyi hilallemek nasıl yapacaksınız aşağıdan yukarıya doğru. Yani tek elle de efendimizin yaptığı rivayeti var. Şöyle aşağıdan yukarıya sakalı hilallemek veya iki elleriyle de sallallahu aleyhi ve sellem sakallarını hilallediler, hilalliyorlar. Peki watakilul lihyeti vel asabi parmakları hilalleme, yani yıkanmamış elinizi yıkanmış elinizin üzerine sokuyorsunuz onunla e, hilalliyorsunuz. vel parmakları helliluu bak burada hadis-i şerifi aldı helliluu asabiakum qabla an tatahallalaha naru cehennem cehennemin narı o parmaklarınızın arasına girmeden Orayı hilalleyin. Eğer parmaklar böyle sıkışıksa çok, o zaman hilallemek ne olur? Farz. Böyle açıksa hilallemek o zaman sünnet. Yani böyle parmak için sünnet. Ama adamın ayak ve el parmakları böyle birbirine yakın ise, e, açılmıyorlarsa, o zaman orayı hilallemek ne olur? Farz olur kardeşim. Peki, ayak parmaklarınızı nasıl hilalleyeceksiniz? Ayak parmaklarını nereden başlayacaksın? Önce hangi ayağı yıkıyoruz? Sağ ayağı. Değil mi? Sağ ayağı. Abdese, el ve ayakları yıkamaya başlarken bilmeye bilmeyâmin sağdan başlayacaksınız. Hatta bittena'ûli ve tereccül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını giymeye, saçını taramaya bile sağdan başlardı. Üstad ne diyor? Aklımı, fikrimi sağ elime verdim. Görevi olmasaydı sol elimi keserdim diyor. Büyük doğu mimarı. Peki efendim wa takhilu'l asabi. Lehye ve esabi parmakları, ayak parmaklarını şimdi ayağınızı sağ ayakla başlıyorsunuz ama hangi elinizle yıkıyorsunuz? Sol elinizle. Sol ayağı da yine sol elinizle yıkıyorsunuz. Yani sağ ayağınızı sol elinizle yıkıyorsunuz. Peki nasıl ilerliyorsunuz? Bu hinser değil mi? Hinser bu hinserde, ee, sağ ayağınızı başladınız, sol elinizle yıkamaya. Ee, efendim, o sağ ayağınızın hinserinden başlıyorsunuz hilallemeye, hinser. Yani en küçük parmaktan başlıyorsunuz. Sağ ayağın sol elinizle, sağ ayağınızın en küçük parmağından başlıyorsunuz. Öyle geliyorsunuz, nereye kadar? Sol ayağınızın hinserine kadar geliyorsunuz. Bu şekilde. Parmakları hilallemek. Ayağınızın parmaklarının da. Bu da sünnet kardeşim. Ve teslisul ghesli. Ghesli de üç defa yapmak. Üç defa e, her organı üç defa yıkıyorsun. Birincisi ne? Farz. Üçüncüsü sünnet. İkincisi ise nedir? E, efendim... Ee, o farzdan biraz daha düşük derecede olanıdır Veya şöyle de yorumluyor fukaha Birincisi farz ikinci yıkayı sünnet Üçüncü yıkayış ise İkmalü sünne Sünneti ikmal etmektir Tamam Dört beş olmaz mekruhtur Üç defa yıkayacaksınız Bir iki üç Bir farz Veya böyle anlayanlar var İki sünnet Üçüncü yıkayış ise nedir İkmalu sünnetdir. Burada hadis-i şerifi aldı. İşte haza vudu'i ve vudu'ul enbiya'i min kabri". İşte bu benim abdestim ve benden önceki peygamberlerin abdesi. Ne zaman söyledi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu aleyhi selam tevadda salasan salasan ve kal haza vudu'i ve vudu'ul enbiya'i min kabri". Üç defa yıkadı organlarını sonra buyurdu ki işte bu benim abdestim. Benden önceki peygamberlerin abdesi ravahu ibnu mace diyoruz. Peki ve yustahabbul vudu abdesin müstehapları nelerdir? Efendim fil vudu'i en niyye niyye abdestin müstehaplarındandır. İmam Şafi'ye göre nedir rahmetullahi aleyh? Farzdır değil mi? Farz. ibadet olarak alıyor. Abdesti ibadet olarak alıyor. İbadeti de adetten ayıran nedir? Niyet. Ee, onun için e, farz diyor. Peki biz ne diyoruz? Sünnet. Ama teemmümde ne? Farz. Neden farz farzda, abdestte sünnet? Çünkü teemmümde toprak hakiki manada nedir? Mülevvistir. Pisleten bir şeydir. Toprak ancak niyetle temizleyici olabilir. Onun için teemmümde niyet farz. Çünkü toprak temizlemiyor. Ama abdeste su gerçek anlamda temizleyici bir şeydir. Temizleyendir. Niyet etmeseniz de temizle. Onun için e, niyet abdeste sünnet. Teemmümde farz Ebu Hanife'ye göre. vudu, وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوُدُوءِ اَنْ نِيَّةِ İşte ''İnneme'l-a'malu bin niyâti'' buyurmuştu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve innema likulli imrin aneva biliyorsunuz o hadis-i şerifi. Peki o yüzden bu fil vudu enniy fe neydi? İmam Şafii. Değil mi? Fa. Yani İmam Şafii muhalefet ediyor. Müstab kabul etmiyor. Ne kabul ediyor? Farz. Bak, diğer mezhepleri de metinde öğrenmiş oluyorsunuz. Peki what tertib bu tertip bu da ne? Bu da sünnet. İmam Şafii'ye göre farz ve teyammunu sağdan başlamak elinizi ayağınızı yıkarken o meshu rakabe boyunu mesetmek bu da müstehab diyoruz. Orada teyammunla alakalı hadis-i şerifi aldı. İnallaha yuhibbu't teyammuna fi kulli şeyin buyuruyor. Yani temun sağdan başlamayı Allah azze ve celle her şeyde sağdan başlamayı sever. Ne demek? Ee, öyle başlayın yani severse bundan dolayı lazım manası size. Eci, cezil, ihsan eder buyuruyor ee, sallallahu aleyhi ve sellem. Başka abdestin müsapları da var. Mesela abdeste hazırlanmak. Yani namaz geliyor. Siz de vakitten önce abdeste hazırlanıyorsunuz, kıbleye dönüyorsunuz. Bir de abdest bitince ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Allahümme cealli minettevvabin ve cealli minel mutatahhirin. Değil mi? Bunu diyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Allahümme cealli minettevvabin ve cealli minel mutatahhirin diye abdestin sonunda dua ediyorsunuz. Peki mekruhları nedir abdestin? Böyle yüze suyu vurmak. Mekruhtur burada almamış ama başka abdest alırken birisinden yardım istemek bunlar da mekruhtur. Ama e, efendim acizsiniz tabi e, o zaman yardım alabilirsiniz. Başkası size su döker. Peki ne vakizde kalalım abdesti bozanlar nelerdir? Burada kalalım. Estağfurullah ve etubi lehi velhamdülillahi rabbil